nabiyi elhamdülillah ya rabbal alamin ve افضل الصلاه وتم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين rabbi shrah li sadri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi amin işlediğimiz ders Abdullah bin, Mesul, Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'unun rivayet etmiş olduğu hadisliyim. Evet, bu hadisin başında dediğimiz gibi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah bin Abbas'ı bineğine bindirirken ona sesleniyor. O vakitlerde de yaşı küçük. Diyor ki, Ya غُلَمْ inni اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ Ey evlat, ben sana bazı kelimeler, bazı hikmetler öğreteceğim. Diyor aleyhissalatü vesselam ve başlıyordu. İhfaz, ihfazı l Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Dün bunun üzerinde durmuştuk. Yani Allah-u korumak ne demekti? Kısacası Allah'ın dinini korumak, Allah'ın hudutlarını, Allah'ın şeriatını muhafaza etmek, kendi hayatımızda İslam dinini Korumamız, yaşamamız ve bu noktada haramlara girmememiz anlamını taşıyordu. Özellikle de korunması gereken unsurlar vardı ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde beyan ediliyordu. Bunların başında namaz vardı. Namazı muhafaza etmemiz gerekir. İkinci olarak temizlik, gerek iç temizlik, gerek dış temizlik ve özellikle abdestsizlik. Üçüncü olarak yeminler birçok kişinin yemin edip de unuttuğu, ihlal ettiği noktalar. Dörtüncü nokta, aleyhissalatü vesselamın emrettiği gibi, emrettiği şekil üzere, başı ve içindekileri muhafaza etmek, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, itikadımızı, gayri İslami şeylerden korumamız, buna bağlı olarak kafada var olan gözlerimizi, kulaklarımızı ve dinimizi harama bulaştırmaktan, masiyete bulaştırmaktan korumamızdır. Bir de karnımızı haram olan rızıklardan korumamız, bir de fercimizi zina etmekten ve kötü olan yollara düşmekten korumamız. Özellikle bu noktalarda dinimizi korursak Allah-u da bizleri gerek madden gerek de mane ne yapacaktı? Buna mukabil olarak koruyacaktı. Maddeten kişinin malını, çoluk çocuğunu, servetini, imkanını, eşini vs. korumasıydı. Hatta ölümden sonra bile koruması söz konusudur. Tıpkı o Hızır aleyhisselamın kıssasındaki gibi salih bir babanın işte hazine bırakıp da Hızır aleyhisselamın o hazineyi muhafaza etmesi sonradan gelecek olan çocuklar için. Çünkü ayette وَكَنَ أَبُوهُمَ salihan. Çünkü babaları salih bir zattı. Bundan dolayı Allah-u Teala onun sermayesini çocuklarını için ne yapmıştır? Korumuştur. Bir de manen koruması vardı ki bu en önemlisiydi. Allah-u Teala'nın kulunu her türlü şirklerden, küfürlerden, masiyetlerden, haramlardan, dalaletlerden, yanlış itikatlardan, yanlış olan yollardan koruması, onu muhafaza etmesi, onu kötü yollardan kurtarması, kötü olan yolları ona kerih göstermesi, güzel olan şeyleri, İslami olan şeyleri ona sevdirmesi de allah Teala'nın korumasındandı. Ve biz bunlara çokça ihtiyaç duyarız. Bu konuda aklıma Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisesi aklıma geldi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zahabe-i Kiram ile bir seferden dönerken ağaçların altında gölgelikte istirahate çekiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacın altında uyurken, bir de kafasının üzerinde bir bakar ki bir müşrik, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcını almış, gizliden ordunun içine sızmış, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve kanı yanına kadar gelmiş, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olan kılıcını eline almış, kılından çıkarmış, yükseltmiş, ve tam Resulullah Efendimiz'i vuracakken aleyhisselatü selam uyanıyor. Uyanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ''Men yehfazuke minni'' diyor. ''Benim elimden kim seni kurtaracak, kim seni koruyacak?'' deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ''Allah'' diyor. Beni koruyacak olan Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle deyince o müşriğin kalbine korku giriyor ve titreyerek elinden kılıcını düşürüyor. allah Teala'nın verdiği o heybet ile, o korku ile çünkü Peygamber'ini koruyordu. Neden koruyordu? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini koruyordu, müdafaa ediyordu. Buna binaen de allah Teala onu koruyordu. Her türlü şerlerden ve kötülüklerden koruyordu. Buna binaen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nöbetçi edilmiyordu. Onu koruyacak nöbetçiler edilmiyordu, bekçiler. İşte Cumhuriyet muhafızları bilmem ne işte emniyet güçleri şu günümüzün olduğu gibi binlercesi Tavutları korurlar neden? Çünkü bunlar sabah akşam Allah'a isyan ettiği için, Allah'a savaş açtığı için Allah Teala onların kalplerine her türlü korkuyu vermişler. Her türlü insandan korkarlar. Her türlü şeyden korkarlar. Ama kişi Allah'tan korkarsa, Allah'ın dinini muhafaza ederse, Allah'ın hudutlarını çiğnemezse allah Teala bütün o korkuları alır kalbinden ve bir tek bir korkusu olur, o da Allah korkusu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve oluşan durum da bu, beni koruyacak olan Yüce Allah'tır buyurunca müşriğin elindeki kılıç düşer. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı alır, yükseltir, peki seni benim elimden kim kurtaracak? deyince, müşrik ya Resulallah diyor, sen çok iyi bir insansın, ''En güzel şekliyle bana muamele et, bana öyle davran.'' diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ''Neyse seni affettim.'' diyor. Ve onu bırakıyor. Bıraktıktan sonra kavmine dönüyor. ''Vallahi diyor en hayırlı bir insanın yanından geldim.'' diyor. ''Ben Müslüman oldum siz de Müslüman olun.'' diyor. ''Böyle bir insan görünmemiştir.'' diyor. Ve onun İslam'a girmesine sebebiyet veriyor. Evet demek ki Allahu Teala'nın hutularını Müslüman korursa Allahu Teala da onu her türlü şeylerden kötülüklerden ne yapar korur muhafaza eder. Illaki Allah'ın takdir ettiği şeyler ancak ona isabet eder. O da kaderinde yazılmışsa o Allah'ın bildiği bir şeydir. Onun hayrına gerekirse ne yapar? Bazı musibetlerle, belalarla onu imtihan eder ee, ve ta ki onun neticesinde onun imanını çoğaltır derecesini yükseltir. Evet. İhfazu'llaha yahfuzuk, ihfazu'llaha tecidehu tujahak. Eğer Allah'ı korursan diyor, Allahu Teala'yı yanında bulursun diyor. Eğer Allahu Teala'nın hudutlarını, sınırlarını, şeriatını, dinini muhafaza edersen yüce Allah Celle Celalühü seninle beraber olur. Senin karşında olur. Senin yanında olur, seni zayi etmez, seni bırakmaz allah Teala buyurduğu gibi ''İnnallâhe ma'an lezînet teqâvellezînehum muhsinûn'' allah Teala muttakilenle beraber ve muhsin olanlarla beraberdir. Allah'tan korkan, takvalı yaşayan, haramlardan uzaklaşan, hatta mekruhları biletirgeden, Allah'ın emrettiği şekilde yaşayan ve muhsin olan, Allah'ı görünmüşçesine ibadet eden, sanki Allah-u Teala karşısındaymış gibi ibadet edenlerle beraberdir. Allah onlarla beraberdir. Onlarla beraber hareket eder, onlardan kesinlikle ayrılmaz. Buradaki onlarla beraberlikten kasıt, kudretiyle, kuvvetiyle, azametiyle, ilmiyle onlarla beraber onları kuşatması, onlara merhamet etmesi, onları zayi etmemesi, yardımsız bırakmaması, ihtiyaç anlarında ona, onların imdadına yetişmesi anlamındadır. Selefi salihinden bazıları şunu yazmıştır bazı kardeşlerine, اَمَّا بَعْدْ فَاِنْ كَانَ اللّٰهُ مَعَكَ فَمَنْ تَخَافَ وَاِنْ كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُوهُ Ey kardeşim, eğer Allahu Teala seninle beraberse, sen kimden korkarsın ki? Allah seninle beraber olduktan sonra, sen kimden korkabilirsin? Kimden korkmam gerekir? Haşa, ثمme haşa, sen kimseden korkamazsın. Çünkü Allah var Celle Celaluhu senin yanında. Günümüzde müşrikler neden? İşte güçlü olan kimselerden korkarlar, Amerika'dan korkarlar, İsrail'den korkarlar, tağutlardan korkarlar, hapislerinden korkarlar, işte polislerinden bilmem nelerinden korkarlar. Neden korkarlar? Çünkü Allah'la beraber olmadıklarından dolayı. Zannederler ki bunların gücü her şeye kadirdir, haşa. Ve aslında münafıkların özelliğidir bu münafıklara işte Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin'' dendiği zaman ayette buyurulduğu gibi ''Fetarallezîne fi kulûbihim maradun yusâriûne fihim. ''Bakarsın ki kalplerinde hastalık olanlar, onlara doğru koşuşurlar, acele ederler'' ''Yakûlûne nekşen tusibene daire'' ''Dener ki başımıza felaket gelmesinden korkarız. başımıza musibet gelecek'' Ne demek yani biz karşımıza nasıl alırız bu süper güçleri bu küfür kuvvetlerini biz nasıl karşımıza alırız? Onlarla anlaşmalara girdiklerini, onlara itaat ettiklerini, onların hizmetkarı olduklarını, uşakları olduklarını görürsen. Neden? Çünkü kalp hasta. O kalbin içinde Allah yoksa Celle Celaluhu, Allah'a iman yoksa, Allah korkusu yoksa, Allah'a ibadet şuuru yoksa, Allah'ı birlemiyorsa, o kalbi işte allah Teala bu gibi şeylerle şey yapar, müptela eder, her türlü şeyden korkmaya başlar. Bütün bu küfürden korkmaya başlar. O yüzden diyor, Allah seninle beraber olunca sen kimden korkabilirsin ki? in kana عَلَيْكَ فَمَنْ تَرْجُهُ Eğer Allah sana karşıysa, seninle beraber değilse, sen kimi talep edebilirsin ki? Kimin yanında saf tutabilirsin ki? Kiminle saf tutarsan tut. Basittir, geçicidir. Mağlup olmaya, ve yok olmaya mahkumdur. Rivayetlere göre İmam e, Az-Zuhri Muhaddis büyük bir imam, büyük bir alim rahmetullahi aleyhi tabi'in döneminde yaşamış sahabelere yetişmiş büyük bir alim, rabbani bir alim büyük bir muhaddis imiş ve o zamanın sultanı zulmeden bir insanmış Müslümanlara katleder ellerindeki malları alır Müslümanların kanlarını döker zulmedermiş. Kimseden çekinmez. allah Teala'dan korkmadığı için zulmedermiş. Ve özellikle de İmam Zühri o kişiyi yerden yere vurulmuş. Hutbelerinde, konuşmalarında onu eleştirilmiş. Onun o zulmünü, o kötülüğünü, o adaletsizliğini yaptığı haramları Allah'ın hudutlarını çiğnediği için onu sürekli anlatırmış. Ve bir gün ona anlatıyorlar, ya bu İmam Zühri hakkında böyle konuşuyor, şöyle diyor. Tabi bunu sürekli işitiyor, en son dayanamıyor, gidin onu yakalayın getirin diyor. Tabi çok zalim olduğu için, genelde yakalayıp getirdikleri kişilerin de kafaları gövdelerinin üstünden uçar yani, kafaları kesilir. İmam Zühri'ye de askerler gelirler, ey Zühri kalk diyor hemen hazırlan, Sultan seni istiyor. Deyince... Askerlere diyor ki, beş dakika, on dakika bir müsaade edin, hemen hazırlanayım, tamam geliyorum diyor. Ve işte hazırlığını yaptıktan sonra askerlerle beraber yola koyuluyor, Sultanın yanına getiriyorlar. Sultanın yanına soktukları zaman öfkeli ve sinirli bir şekilde, ''Ya Zühri sen misin bana itiraz eden, beni eleştiren, beni yerden yere vuran konuşmalarınla neden sen böyle eleştiriyorsun?'' deyince, İmam Zuhri diyor ki Allah'tan kork. Müslümanlara zulmedemezsin. Müslümanların kanlarını akıtamazsın. Buna hakkın yoktur diyor. Harimdir bu yaptığın şey. Ve böyle yaparsın seni cehennem azabı bekliyor. Böyle hiç çekinmeden yüksek sesle sultana bağırmaya başlıyor. Ve bu konudaki allah Teala'nın ayetlerini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini getiriyor. Zulmedemezsin ezemezsin, alamazsın haklarını deyince sultanın kalbine bir heybet giriyor. O imama u Teala'nın verdiği o heybet onun kalbine tesir ediyor. Sultanın kalbine tesir edince tamam dışarı çık, git gidebilirsin diyor. Ve onu çıkartıyor. Askerler serbest bırakıyor, geri dönüyor. Geri dönünce tabii talebeler, Müslümanlar hemen etrafında toplanıyorlar. Allah'a hamdü senalar olsun. ''Demek öldürülmedin, demek sana bir zarar veremedi. Hayret yani nasıl oluyor da seni öldürmedin, senin kanını dökmedi bu zalim şahsiyet.'' diye. Ona sorunca ''Ne oldu da hani e, nasıl bir an yaşadın, ne oldu içeride, nasıl böyle serbest kaldın?'' deyince İmam Zühri demiş ki ''Ben zaten hazırlığımı almıştım, evde guslümü aldım, gusül abdestimi aldım, sonra kefenimi giydim elbiselerimin altında, ve ölüm için ben hazırdım. Ve sultanın karşısına çıktığım zaman, işte önümde sırat-ı müstakim, sağımda cennet, solumda cehennem ve üstümde Allahü u Teala'yı işte arşının üzerinde böyle tasavvur ederek ve gözümde sanki bir sinek gibi bu da Allah'ın bir zayıf bir yaratığı değil midir? Bunun perçemeyi allah Teala'nın elinde değil midir? diye tasavvur edince diyor konuştum. Ve bu heybetle diyor, korktu da beni serbest bıraktı. Ve rivayetlere göre bu Sultan ölene kadar İmam Zühri'den korkmuştur ve çekilmiştir. Ve hatta öldükten sonra, İmam Zühri rahmetullahi aleyhi vefat ettikten sonra bir gün bu Sultan askerleriyle beraber bir yerden geçerken bir mezarlığın yanına geliyorlar ve soruyor askerlere, bu İmam Zühri'nin mezarı mıdır diyor. Evet diyorlar sultanım. Aman diyor uzak durun gelin bu taraftan yolumuzu değiştirelim diyor. Onun mezarının yanından bile geçemiyor. allah Teala böyle bir heybet vermiş. Neden böyle bir heybet vermiş? Çünkü Allah'la beraber olursan, Allah'ın hudutlarını muhafaza edersen Allah da seninle beraber olur. Allah seni zayi etmez. Evet. İşte bu konuda Dikkat edilirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir ile hicret ettiği zaman müşrikler onları kuşatıyorlar. Mağaranın ta kapısına kadar, ağzına kadar yanaşıyorlar. Hazreti Ebubekir orada çekiniyor. Tereddüt geçiriyor. Biraz korkuyor. Ya Rasulullah diyor, ''Geldiler, Birisi eğilecek olsa bizi görecek." Ve onun en çok endişesi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve bir zarar vermeleri. Çünkü Hz. Resulullah çok çok sevdiğinden dolayı Hz. Evbek yani bir diken dahi batmasına razı olmuyordu peygamber efendimize Aleyhissalatu vesselam. Böyle olunca Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etti ve ayette de buyurduğu gibi dedi ki: Kella fe ma Ha, ma zoluk Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona diyor ki, üçüncüleri Allah olan, iki kişi için neyi düşünüyorsun? Ey Abu Bekir, üçüncileri Allah olan cennet celeri, onlarla beraber Allah olan, onların kuşatan, onların muhafaza eden, olunca Allah olunca, yani bu korku nedendir? Bu işte çekinme, sakınma nedendir? deyince orada sükunet. Kalplerini verini bürüyor ve huzur buluyorlar ve Allah'ın izniyle müşrikler de onları göremeden çekip gidiyorlar allah Teala, onları koruyor Hz. Musa işte Firavun takip ettiği zaman Hz. Musa ile beraber İsrail onlarını koşattıkları zaman bir tarafta deniz bir tarafta Firavun ve askerleri ikisinin arasında kalmışlar ya boğulacaklar ya da askerlerin kılıçlarıyla öldürülecekler Böyle olunca İsrailoğulları tereddüt geçirdiler. Eyvah dediler, işte Firavun bize yetişti, helak olduk, bitti artık, buraya kadardı diye deyince Hz. Musa kella inna ma'ya rabbi seyehdîn Hayır kesinlikle Rabbim benimle beraberdir. Ve allah Teala bana hidayet edecektir, bana yol gösterecektir. Kesinlikle korkmayın deyince Allah-u Teala vahy ediyor. Ve asanı denize vur diyor, asasını denize vurunca Allah-u önlerinde 12 yol açıyor ve 12 yoldan geçip kurtulunca Firavun ve askerleri orada ne yapıyorlar? Boğuluyorlar. Evet, Allah'la beraber olunca Allah da o kulla beraber olur ve onu kesinlikle zayi etmez. Evet Demek ki kişi eğer Allah'ın hudutlarını muhafaza ederse, korursa allah Teala da onu haşe zayi etmez, onunla beraber olur, onu teyit eder ve onu muhafaza eder, onu razı olacağı yollarda kullanmaya başlar. Tıpkı kutsi hadiste geçtiği gibi eğer nafilelerle bunun bana yaklaşırsa bana ibadet ederse, yani farzları yerine getirdikten sonra bir de nafilelerle bana yaklaşırsa ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediği zaman muhakkak ki ona veririm. Benden neyi talep ederse yerine getiririm ve onu korurum diyor hadiste, o hadiste. Gören gözü ne demek? Yani Allah'ın razı olacağı şekilde görmeye başlar. Hakkı görür, Allah'ın razı olduğu şeyleri görür. Güzel olan şeyleri görür. Kulağı güzel olan şeyleri işitir. Hakkı işitmeye başlar. Allah'ın razı olduğu şekilde kulağını artık kullanmaya başlar. Eli yine Allah'ın razı olduğu şekilde amel etmeye başlar. Ayağı onu Allah'a razı olacağı yerlere götürür. Yani artık Allah'la beraberdir o kişi. Celle celaluhu. Ve Allah onu koruması altına almıştır. Ve aralarında muazzam bir muhabbet doğmuştur. Bir ta'aruf yani bir tanışma süreci başlamıştır. Selefi Salihinden bazıları demiştir ki, sen eğer Allah'ı tanımışsan, Allah'la tanışmışsan, buradaki kasıt Allah'ı tanımak değil. Burada iki türlü tanıma vardır. Bir, her normal Müslümanın tanıdığı gibi Allah yaratandır, hakimdir, müdebbirdir. Bu kainatın yaratıcısı, Rabbi Haliki, diyebilmesidir. İkincisi de onu özel olarak o isim ve sıfatlarıyla tanıyarak onu sevmek. Onu sevince de artık Allah'ın razı olacağı şekilde ona göre amel etmek. Hep ona bağlı olmak. Kalbini Allah'a asılı tutması. Yani kalbinde hep Allah sevgisi var. Hep Allah zikri var. Onun dışında başka mahlukatın yeri yok. Böyle onunca özel bir tanışma olur. Allah-u Teala da o kulu böyle özel olarak tanımaya başlar. Allah-u Teala da özel onu tanıyınca selef-i o zaman diyor cennetten ve cehennemden artık çekinme diyor. Hesabdan, mizandan çekinme, sırattan çekinme çünkü Allah'la tanışmışsın sen. Allah'la tanışmışsan Allah seni zayi etmez o zor anlarında. Hani derler adam işte benim ben falan kişiyle tanışıyorum, işte variyle tanışıyorum, belediye başkanıyla sen merak etme. İşleri tamam hallederiz. Çünkü işte ben şöyle şöyle adamlarla bir tanışıklığım vardır. Yani bir, bizim bir muhabbetimiz vardır. Benim bir torpilim var. O işler yerine gelir. Hani tecbitat olmasın. Bu da Allah'ı böyle tanıyorsa celle Celalhu, arada o sevgi oluşmuşsa, o imani bağlılık varsa artık Allah Teala da onu orada zayi etmez. Öldüğüm anında Allah Teala onu bırakmaz. Şeytanla baş başa bırakmaz. Şeytan onun imanını celbedemez. İşte münker ve nekir gelip onu hesaba çektiği zaman, münker ve nekir ile baş başa bırakmaz, Allah onun imdadına yetişir. Sıratta, mizanda, amellerin tartıldığı anda, hesap gününde, cehennem yaklaştırıldığı zaman, cennet getirildiği zaman, artık Allah'ın izniyle o kişi korkmayacaktır. Niye? Çünkü onunla beraber Allah var Celle Celaluhu. Onu özel olarak allah Teala tanıyor. O Allah'la tanışmıştır. Allah o mekanlarda kesinlikle zayıf etmez. Onu o zor anlarıyla baş başa bırakmaz. Ona yetişecektir. Ona kolay kılacaktır. Ee, i̇şte bu, buradaki manası da budur. Ee, eğer Allah'ın hududlarını korursan onu karşında bulursun yanında bulursun her zaman seninle beraber olur. İnşallah hadisin devamını gelecek dersimizde devam ederiz. Rabbim bu hadisi iyi anlayan, bu hadisi tatbik eden ve mümin kullarından eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil